Mecliste oturup nasihat dinlemenin edebi altıdır. 1- Dinleyicinin, anlatanın sözünü kabul etmesidir. Hatta sözle nasihate kulak vermeyene nasihat edilmez. Edilse de faide vermez. Nitekim sâdi şirâzi, kutlisesi ruh, nasihata ehil olmayana nasihat etmek, kümbetin tepesine ceviz atmak gibidir, buyurur. Mevlana da şöyle der. Ham demirden kılıcın yapılması boşadır. Öyleyse, Kabulsüz sözün dinlenmesi de boşadır. Yani tesirsizdir. 2- Dinleyicinin işittiği söze kalben inanmasıdır. Eğer işittiği sözü kalben tasdik etmezse, o söz hak da olsa faide vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve pek çok büyüklerin meclislerinde oturup istifade etmediklerinin sebebi inkar olmuştur. Yani inkar, sözcünün sözünün tesirini yok eder. 3. İşiten kimsenin işittiği sözü dil ile de tasdik etmesidir. Mevlana Cami şöyle der. İşitenin dil ile doğru dedin demesi kamil insanları bile hikmetli sözleri söylemeye tahrik eder. 4. Ayet ve hadisten söz söylendiği vakit Sadakallah, Sadaka Rasulullah Allah Teala'nın adı geçtiğinde Celle Celaluh demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiğinde salavat çekmek, sahabinin ismi geçtiğinde radıyallahu anhu, bir büyüğün ismi geçtiğinde rahimehullah demektir. Bu ise feyzi celbeder.